Hicr Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Elif, Lam, Ra Bu bütün ilahi kitapların mükemmelliklerini kendisinde toplayan bir kitabın ve apaçık bir Kur'an'ın ayetleridir. Zaman olur, kafirler arzu ederler ki keşke vaktiyle Müslüman olsaydılar. Bırak onları, yiyip içsinler. Dünyadan nasiplerini alsınlar ve amelleri onları oyalaya dursun. Başlarına geleceği yakında göreceklerdir. Helak ettiğimiz her beldenin Allah katında bilinen bir eceli vardır. Hiçbir millet ne ecelinden önce ölür ve ne de onu geciktirebilir. Onlar dediler ki, ey kendisine kitap indirilen zat! sen mutlaka delirmişsin. Eğer doğru söyleyenlerden isen, bize melekleri getirseydin ya, biz melekleri ancak, hak ve hikmetle indiririz. İndirdiğimiz zaman da, kendilerine artık mühlet verilmez. Şüphesiz ki Kur'an'ı biz indirdik, ve onu koruyacak olan da biziz. Andolsun ki, Senden önceki milletler arasında da biz peygamberler göndermiştik. Onlara hiçbir peygamber gelmedi ki onu alaya almış olmasınlar. Peygamberleri alaya almayı, iradelerini inkar yönünde kullanan o mücrimlerin kalplerine yerleştirdiğimiz gibi, seni inkar edenlerin kalplerine de yerleştiririz. Evvelki milletlerin başına gelenler, bir ilahi kanun olarak geçtiği halde onlar yine ibret alıp da bu Kur'an'a inanmazlar. Biz onlara gökten bir kapı açsak da oradan semaya çıkacak olsalar yine iman etmezlerdi ve bizim gözümüz boyanmıştır. Biz büyülenmişiz derlerdi. Andolsun ki biz gökyüzünde burçlar yarattık. Ve seyredenler için onu süsledik. Rahmetten kovulmuş olan bütün şeytanlardan da onu koruduk. Ancak kulak hırsızlığı yapanlar müstesna. Onu da parlak bir ateş parçası kovalar. Yeryüzünü de yayıp döşedik. Onda sabit dağlar diktik. Ve onda hikmetle ölçülüp biçilmiş her şeyden uygun miktarda bitirdik. Orada sizin için geçim vasıtaları ve rızkını sizin vermediğiniz varlıkları yarattık. Hiçbir şey yoktur ki, hazineleri bizim yanımızda olmasın. Her şeyi biz belirli bir miktarla indiririz. Rüzgarları da biz aşılayıcı olarak gönderdik. Sonra gökten bir su indirip, onunla sizi suladık. Yoksa, o suyu hazinesinde saklayan siz değilsiniz. Hiç şüphesiz yaşatan da biziz, öldüren de, bâkî kalan ve her şeyin hakiki sahibi olan da yine biziz. Andolsun ki sizden önce geçenleri biz biliriz ve andolsun ki sonra gelecekleri de biliriz. Onları diriltecek olan hiç şüphesiz Rabbindir. Onun her işi hikmetledir ve o her şeyi hakkıyla bilir. Andolsun ki biz insanı kuruyup rengi değişmiş siyah bir çamurdan yarattık. Cinleri de daha önce dumansız ateşten yaratmıştık. Hani Rabbin meleklere demişti ki, ben kuruyup rengi değişmiş siyah bir çamurdan bir beşer yaratacağım. Ben ona suret verip yarattığım ruhları üflediğimde siz de onun önünde secdeye kapanın. Meleklerin hepsi birden ona secde etti. Ancak iblis müstesna o secde edenlerle beraber olmaktan kaçındı. Allah buyurdu ki Ey iblis sana ne oldu ki secde edenlerle beraber olmadın? İblis ''Senin kuruyup rengi değişmiş, siyah bir çamurdan yarattığın bir beşere ben secde edecek değildim.'' dedi. Allah buyurdu ki, ''Öyleyse çık cennetten, artık sen kovulmuş birisin. Bu lanet, kıyamet gününe kadar senin üzerindedir.'' İblis, ''Ey Rabbim, onların diriltilecekleri güne kadar bana mühlet ver.'' dedi. Allah buyurdu ki, sen mühlet verilenlerdensin. Bu mühlet, ilahi ilmimizde vakti belli olan bir güne kadardır. İblis dedi ki, ey Rabbim, madem ki sen beni rahmetinden uzaklaştırdın, ben de yeryüzünde kötülükleri onlara hoş gösterip hepsini azdıracağım. Ancak onlardan ihlasa erdirdiğin kulların müstesna, Allah buyurdu ki: İşte böylece ihlasla kulluk etmek benim rızama ulaştıran dost doğru bir yoldur. Şüphesiz ki benim kullarımı zorla saptıracak bir gücün yoktur. Ancak sana uyan azgınlar müstesna. Onların hepsine vaad olunan yer şüphesiz cehennemdir. Onun 7 kapısı vardır. Ve her bir kapı içinde onlardan bir topluluk ayrılmıştır. Takva sahipleri ise cennetlerde ve pınar başlarındadır. Oraya selametle ve emniyet içinde girin denir. Onların gönüllerinden her türlü kini çıkarmışızdır. Karşılıklı tahtlarda kardeş kardeş otururlar. Onlara hiçbir meşakkat erişmez. Onlar oradan çıkarılacak da değillerdir. Kullarıma haber ver ki, ben hiç şüphesiz, çok bağışlayıcı ve çok merhamet edeceğim. Fakat azabım da, pek acıklı bir azaptır. Onlara, İbrahim'in misafirlerinden de haber ver. Onlar, İbrahim'in yanına girdiklerinde, selam üzerinize olsun, dediler. O da, biz sizden korkuyoruz, dedi. Onlar, Korkma dediler, biz seni ilim sahibi bir oğulla müjdeliyoruz. İbrahim, beni mi müjdeliyorsunuz dedi. Bana ihtiyarlık çökmüşken artık beni neyle müjdelersiniz? Seni hak ile müjdeliyoruz, sakın ümidini kesenlerden olma dediler. İbrahim, sapıtmışlardan başka kim Rabbinin rahmetinden ümit keser dedi. Sonra, ey elçiler, vazifeniz nedir diye sordu. Dediler ki, biz mücrim bir kavmi cezalandırmak için gönderildik. Ancak Lut'un ailesi müstesna, onların hepsini kurtaracağız. Hanımını ise geride kalıp helak olacaklar arasında Allah'ın emriyle takdir ettik. Nihayet elçiler, Lut ailesine geldiler. Lut onlara, siz tanımadığım kimselersiniz dedi. Onlar hayır dediler. Biz onların şüphe etmekte oldukları azabı getirdik. Sana hak ile geldik ve biz elbette doğruyu söyleyen kimseleriz. Gecenin bir vaktinde aileni yola çıkar ve onları arkalarından takip et. Hiçbiriniz arkasına dönüp bakmadan emrolunduğunuz tarafa gidin. Lut'a da şu emri vahyettik ki, onlar helak olup nesilleri kesilmiş olarak sabaha erişeceklerdir. Şehir halkı sevinç içinde geldiler. Lut dedi ki, bunlar benim misafirlerimdir. Beni onlara rezil etmeyin. Allah'tan korkun da beni utandırmayın. Onlar, biz seni el alemin işine karışmaktan men etmemiş miydik, dediler. Lut, bir iş yapacaksanız, işte kızların hükmünde olan hanımlarınız, dedi. Hayatın hakkı için, ey Habibim, onlar sarhoşlukları içinde bocalayıp duruyorlardı. Korkunç bir ses, güneş doğarken onları yakalayıverdi. O beldenin altını üstüne getirdik ve üzerlerine, ateşte pişirilmiş taşlar yağdırdık. Şüphesiz ki bunda ibret alanlar için deliller vardır. O beldenin izleri herkesin gelip geçtiği bir yol üzerinde durmaktadır. Şüphesiz ki bunda müminler için bir delil vardır. Eyke halkı da hiç şüphesiz zalim kimselerdi. Onların da cezalarını verdik. Şimdi her ikisinin de izleri apaçık gözler önündedir Andolsun ki Hicr halkı da peygamberleri yalanlamıştı Biz onlara mucizelerimizi gösterdik onlarsa bundan yüz çevirip durdular Onlar dağlardan emniyetli evler yontarlardı Derken bir sabah vakti korkunç bir ses onları yakalayıverdi Kazanıp durdukları şeyler kendilerine bir fayda vermedi Gökleri, yeri ve ikisi arasındakileri biz ancak hak ile yarattık. Kıyamet günü de mutlaka gelecektir. Artık onların kusurlarını hoş gör ve onlara yumuşaklıkla davran. Şüphesiz ki Rabbin her şeyi yaratan ve her şeyi hakkıyla bilendir. Andolsun ki biz sana her zaman tekrarlanan yedi ayetli Fatiha'yı ve azametli Kur'an'ı verdik. Sakın onlardan bir kısmını nasiplendirdiğimiz şeylere gözünü dikme. Onlar karşısında mahzun da olma. Müminlere ise tevazu ve şefkat kanatlarını indir. Ve şüphesiz ben Allah'ın azabından apaçık sakındırıcıyım de. Nitekim kitabı bölerek, bir kısmına inanıp, bir kısmını inkar edenlere o azabı indirmiştik. O kimseler ki, Kur'an'ı da böylece parçalara ayırarak bir kısmını kabul, bir kısmını reddederler. Rabbine yemin olsun ki, onların hepsine işleyip durdukları şeylerin hesabını soracağız. Artık emrolunduğun şeyi açıkla ve müşriklerden de yüz çevir. Alay edenlere karşı sana biz kafiyiz. Onlar Allah'ın yanı sıra başka bir ilah edinenlerdir. Yakında akıbetlerini bileceklerdir. Andolsun ki onların söyleyip durdukları şeylerden göğsünün daraldığını biz biliyoruz. Sen Rabbini hamd ile tesbihet et ve secde edenlerden ol ve gelmesi muhakkak olan ölüm sana erişinceye kadar Rabbine kulluk et. Nahil suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ın emri gelmiştir. Onun çabuklaştırılmasını istemeyin. O Allah müşriklerin ortak koştukları şeylerden münezzeh ve yücedir. O kendi emriyle kullarından dilediğine meleklerini vahiy ile indirir ve der ki, benden başka ilah olmadığını ve benim emirlerime karşı gelmekten sakınmalarını halka bildirip onları sakındırın. Gökleri ve yeri o hak ve hikmetle yarattı. O müşriklerin ortak koştukları şeylerden yücedir. O insanı bir su damlasından yarattı da, Sonra o insan Rabbin'e apaçık bir düşman kesili verdi. Ehli hayvanları da o yarattı. Onlarda sizin için giyinip korunacak ve istifade edeceğiniz şeyler vardır. Üstelik etlerinden de yersiniz. Onları akşam getirdiğinizde ve sabah salı verdiğinizde sizin için zinet ve iftihar vesilesi olan güzel bir manzara teşkil ederler. Onlar kendinizi zora sokmadan taşıyamayacağınız ağırlıklarınızı yüklenip uzak beldelere taşırlar. Şüphesiz ki Rabbiniz çok şefkatli, çok merhametlidir. Onlara binesiniz ve sizin için bir zinet olsunlar diye atları, katırları ve merkepleri de yarattı. O daha sizin bilmediğiniz nice şeyleri yaratır. Doğru yolu açıkça bildirmek Allah'a aittir. Halbuki o yoldan sapan da vardır. Eğer dileseydi, o hepinizi doğru yola eriştirirdi. Gökten size bir su indiren O'dur. O suda sizin için hem bir içecek vardır, hem de ağaç ve otlar yeşerir, siz de hayvanlarınızı otlatırsınız. O yağmurla Allah, Ekinleri, zeytinleri, hurmaları ve üzümleri ve bütün meyveleri sizin için bitirir. İşte bunda düşünen bir topluluk için elbette bir delil vardır. Geceyi ve gündüzü, güneşi ve ayı da o sizin hizmetinize verdi. Yıldızlar onun emriyle hareket eder. Şüphesiz bunda akıllarını kullanan bir topluluk için deliller vardır. Onun yeryüzünde sizin için rengarenk yarattığı şeylerde de güzelce düşünüp öğüt alan bir topluluk için elbette birer delil vardır. İçindeki taze balıklardan yiyesiniz ve süs eşyalarını çıkarıp takınasınız diye denizleri sizin hizmetinize veren de odur. Gemilerin denizde suyu yara yara akıp gittiklerini görürsün. Bu Allah'ın size bağışladığı nimetlere arayıp bulmanız içindir. Umulur ki, böylece şükredersiniz. Yeryüzü, sizi sarsmasın diye dağları dikti, daha nice alametler yarattı. Yıldızlar vasıtasıyla da insanlar yollarını bulurlar. Bütün bunları yaratan, hiçbir şey yaratamayanlar gibi olur mu? Hiç düşünmez misiniz? Allah'ın nimetlerini saymaya kalksanız, saymakla bitiremezsiniz. Şüphesiz ki Allah çok bağışlayıcı, çok merhamet edicidir. Allah sizin gizlediğinizi de bilir, açığa vurduğunuzu da. Onların Allah'ı bırakıp da kendilerine yalvardıkları şeyler ise, hiçbir şey yaratamazlar. Onların kendileri yaratılmıştır. Onlar diri değil, ölüdürler ne zaman diriltileceklerini de bilmezler. İlahınız tek bir ilahtır. Ahirete inanmayanlara gelince, onların kalpleri inkarcıdır ve onlar hakkı kabul etmeyi kibirlerine yediremeyen kimselerdir. Hiç şüphe yok ki, Allah onların gizlediklerini de bilir, açığa vurduklarını da. Şüphesiz ki o büyüklük taslayanları sevmez. Onlara Rabbiniz ne indirdi dendiğinde, evvelkilerin masallarını diye cevap verirler. Böylece, kıyamet gününde kendi günahlarını bütünüyle yüklendikleri gibi, hiçbir ilme dayanmaksızın saptırdıkları kimselerin günahlarından bir kısmını da yüklenmiş olurlar. Bakın, ne kötü bir şeydir o yüklendikleri! Onlardan öncekiler de peygamberlerine karşı hileler kurmuşlardı. Derken Allah'ın emri, onların binalarına temellerinden erişti de tabanları tepelerine göçtü. Böylece azap onlara hiç farkına varmadıkları bir taraftan geliverdi. Sonra Allah onları kıyamet gününde de rezil eder ve buyurur ki, ''Hani?'' Nerede bana ortak koşup da uğrunda müminlere düşmanlık beslediğiniz ilahlarınız? Kendilerine ilim verilmiş olan müminler ise derler ki, Bugün rezillik ve azabın kötüsü kafirlerin üzerinedir. Melekler kendilerine zulmeden o kimselerin canlarını alırken, Onlar teslim olurlar ve biz bir kötülük yapmamıştık derler. Hayır, sizin yaptıklarınızı muhakkak ki Allah hakkıyla bilendir. Ebedi olarak kalmak üzere girin cehennemin kapılarından. Büyüklük taslayanlar için ne kötü bir yerdir orası. Allah'ın emir ve yasaklarına karşı gelmekten sakınanlara ise Rabbiniz ne indirdi dendiğinde, iyilik diye cevap verirler. Bu dünyada iyilik yapanlar için iyilik vardır. Ahiret yurdu ise elbette daha hayırlıdır. Takva sahiplerinin yurdu gerçekten ne güzeldir. Onların girecekleri yer adün cennetleridir ki, altından ırmaklar akar. Orada onların diledikleri her şey vardır. Takva sahiplerini Allah işte böyle mükafatlandırır. Melekler onların ruhlarını tertemiz olarak alırken, selam üzerinize olsun derler. İşlediklerinizden dolayı girin cennete. O kafirler kendilerine ölüm meleklerinin gelmesinden yahut, Rabbinin azap emrinin erişmesinden başka bir şey mi bekliyorlar? Kendilerinden öncekiler de böyle yapmışlardı. Helak olduklarındaysa Allah onlara haksızlık etmiş olmadı. Fakat onlar işledikleri günahlarla kendi kendilerine zulmettiler. Onları kendi yaptıklarının cezası çarptı ve alay edip durdukları azap kuşatı verdi. Allah'a ortak koşanlar dediler ki eğer Allah dileseydi ne biz ne de atalarımız ondan başka hiçbir şeye ibadet etmezdik. Onun izni olmadan da hiçbir şeyi kendimize haram kılmazdık. Onlardan evvelkiler de böyle yapmışlardı. Peygamberlerin vazifesi ise açıkça bildirmekten başka nedir? Andolsun ki biz her ümmete bir peygamber gönderdik ki Allah'a ibadet edin ve insanları Allah'ın yolundan saptırıp inkar ve isyana sürükleyen ve birer mabut gibi kıymet verilen tağutlardan sakının diye bildirsinler. Onlardan kimini Allah doğru yola eriştirmiş, kimi de sapıklığı hak etmiştir. İşte yeryüzünü dolaşın da yalanlayanların akıbetlerinin ne olduğuna bir bakın. Sen onların doğru yola erişmeleri için ne kadar hırs göstersen de, Allah saptırdığı kimseye doğru yolu gösterecek değildir. Onları Allah'ın azabından kurtaracak hiçbir yardımcıları da yoktur. Onlar, ölen kimseyi Allah'ın bir daha diriltmeyeceğine dair var güçleriyle Allah'a yemin ettiler. Hayır, ölüleri diriltmek, onun hak olarak verdiği bir sözdür. Lakin, insanların çoğu bunu bilmez. Allah bu vaadini yerine getirecektir. Ta ki, onlara hakkında ihtilafa düştükleri şeyi açıklasın ve inkar edenler de, kendilerinin yalancı olduklarını bilsinler. Biz, bir şeyi dilediğimizde, Bizim sözümüz ancak ol demekten ibarettir. O da verir. Zulme uğradıktan sonra Allah yolunda hicret edenleri, biz dünyada güzel bir şekilde yerleştireceğiz. Onların ahiretteki mükafatıysa daha da büyüktür. Bunu keşke bilmiş olsalardı. Onlar sabredenler ve Rablerine tevekkül edenlerdir. Senden önce de biz kendilerine vahyettiğimiz kimselerden başkasını peygamber göndermedik. Bilmiyorsanız, bilgi sahiplerine sorun. Onları biz apaçık mucizeler ve kitaplarla gönderdik. Sana da kendilerine indirilmiş olan emir ve yasakları insanlara açıklayasın diye Kur'an'ı indirdik. Ta ki iyice düşünsünler. Yoksa, peygamberlerine karşı hileye başvurarak kötülük işleyenler Allah'ın kendilerini yerin dibine geçirmeyeceğinden yahut ummadıkları bir taraftan kendilerine azabın erişmeyeceğinden emin mi oldular? Yahut onlar yeryüzünde dolaşıp durdukları bir sırada Allah'ın kendilerini azabıyla yakalayamayacağından mı emin oldular? Halbuki onlar Allah'ı aciz bırakacak değillerdir. Yahut onlar Allah'ın kendilerini korkuta korkuta helak etmeyeceğinden mi emin oldular? Şüphesiz ki Rabbin çok şefkatli, çok merhametlidir. İsyanlarına rağmen onları hemen helak etmez ve tevbe edip ıslah olmaları için kendilerine fırsat tanır. Onlar Allah'ın yarattığı şeyleri görmezler mi ki Gölgeleri sürünerek Allah'a secde eder halde sağa sola dönüp durur. Göklerde ve yerde hareket eden her şey ve melekler de büyüklük taslamadan Allah'a secde eder. Onlar üzerlerinde kudret sahibi olan Rablerinden korkarlar ve emrolundukları şeyi yerine getirirler. Allah buyurdu ki, İki ilah edinmeyin. Sizin ilahınız tek bir ilahtır. Yalnız benden korkun. Göklerde ve yerde ne varsa O'nundur. İtaat de daima O'nadır. Siz Allah'tan başkasından mı korkuyorsunuz? Size erişen her nimet Allah'tandır. Size bir zarar dokunduğunda da ancak O'na yalvarırsınız. Sonra o zararı sizden kaldırdığı zaman, sizden bir topluluk, bir de bakarsınız ki, Rablerine ortak koşmaktadır. Böylece, kendilerine verdiğimiz nimetlere, nankörlükte bulunurlar. Nasiplene durun, nasıl olsa, yakında akıbetinizi bileceksiniz. Onlar, kendilerine verdiğimiz rızıktan, hiçbir şey bilmeyen putları için, birer pay ayırırlar. Allah'a yemin olsun ki, uydurup durduğunuz şeylerin hesabı sizden sorulacaktır. Bir de Allah, evlat edinmekten münezzeh olduğu halde, ona kız çocuklarını yakıştırdılar. Canlarının istediği erkek çocuklarsa, güya kendilerinindir. Halbuki onlardan biri kız çocukla müjdelendiği zaman, öfkeden yüzü simsiyah verir. Müjdelendiği şeyin utancıyla kavminden gizlenir. Onu sal bırakıp zilletine mi katlansın, yoksa toprağa mı gömsün? Bakın ne kötü bir şeydir o hükmettikleri. Ahirete inanmayanların böyle çirkin sıfatları vardır. En yüce sıfatlar ise Allah'ındır. Kudreti her şeye galip olan ve her şeyi hikmetle yapan da O'dur. Eğer Allah insanları zulümleri yüzünden hemen cezalandıracak olsaydı, yeryüzünde tek bir canlı bırakmazdı. Fakat Allah onların cezasını takdir edilmiş olan ecellerine kadar tehir eder. Ecelleri geldiğinde de onu ne bir an geri bırakabilir ne de öne alabilirler. Kendi hoşlanmadıkları şeyi Allah'a yakıştırırken dilleri de Yalan yere güzel akıbetin kendileri için olduğunu söyler. Hiç şüphe yok ki onların hakkı ateştir ve onlar cehennemin öncüleridir. Allah'a yemin olsun ki senden önceki ümmetlere de biz peygamberler gönderdik. Şeytan ise onların işlediklerini kendilerine güzel gösterdi. Bugün onların dostu şeytandır, ahirette de onlar için pek acı bir azap vardır. Biz sana kitabı, onlara ihtilaf ettikleri şeyi açıkça bildiresin diye ve inanan bir topluluk için bir hidayet ve rahmet olarak indirdik. Allah gökten bir su indirdi de, yeryüzünü ölümünden sonra onunla diritti. Kulak veren bir topluluk için şüphesiz bunda bir delil vardır. Ehli hayvanlarda da sizin için birer ibret vardır. Onların karınlarında kan ile fışkı arasından çıkan ve içenlerin boğazından kolayca geçen halis bir sütle sizi besleriz. Hurma ağaçlarının meyvelerinden ve üzümden de hem sarhoş edici bir içki hem de güzel bir rızık edinirsiniz. Akıllarını kullanan bir topluluk için, şüphesiz bunda bir delil vardır. Rabbin bal arısına ilham etti. Dağlardan, ağaçlardan, insanların kurduğu kovanlardan, kendine evler edin. Sonra meyvelerin hepsinden ye de, Rabbinin sana has kıldığı şaşırmayacağın, yaylın yollarına çık. Onların karnından çeşitli renklerde bir şerbet çıkar ki, onda insanlar için şifa bulunur. Düşünen bir topluluk için şüphesiz bunda bir delil vardır. Sizi Allah yarattı. Sonra sizi yine O öldürür. İçinizden bazıları ise en ileri yaşlara, evvelce bildiği şeyleri de bilmez hale gelinceye kadar yaşatılır. Şüphesiz ki Allah her şeyi hakkıyla bilir ve her şeye hakkıyla kadirdir. Allah, rızık olarak verdiği şeylerde sizi birbirinize üstün kılmıştır. Kendilerine rızıkta bolluk verilenler, kendi rızıklarını elleri altındakilere vermezler ki, böylece rızıkta eşit hale gelsinler. Onlar, kendilerine verilen rızkı paylaşmazken, Allah'ın nimetini inkar edip de, onun mülkünü mü başkalarına taksim ediyorlar? Allah sizin için kendi cinsinizden eşler, eşlerinizden de oğullar ve torunlar yarattı ve sizi güzel nimetlerle rızıklandırdı. Şimdi onlar Allah'ın nimetlerini inkar edip de batıl ilahlara mı inanıyorlar? Onlar Allah'ı bırakıp da ne göklerde ve ne de yerde kendilerine rızık olacak hiçbir şeye sahip olmayan ve bunları vermeye güçleri de yetmeyen şeylere kulluk ederler. Hiçbir şeyi Allah'a benzer tutmayın. Şüphesiz Allah her şeyi bilir, siz bilmezsiniz. Allah hiçbir şeye gücü yetmeyen bir köleyle bir de kendisine güzel bir rızık verdiğimiz ve o rızıktan gizli ve açık bağışta bulunan kimseyi size misal olarak verdi. Bunların hiç hiçbir olur mu? Hamd Allah'a mahsustur. Fakat çokları bilmezler de, hiçbir şeye gücü yetmeyen mahlukları, Allah'a ortak koşarlar. Allah, şu iki kimseyi de misal verdi. Onlardan biri dilsizdir. Hiçbir şeye gücü yetmez. Ve efendisine bir yüktür. Onu nereye gönderse, bir hayır getirmez. Bu kimse, Başkalarına adaleti tavsiye eden ve kendisi de dost doğru bir yol üzerinde olan kimseyle bir olur mu? Göklerin ve yerin gizliliklerini bilmek Allah'a mahsustur. Kıyametin gerçekleşmesi ise göz açıp kapayıncaya kadar yahut ondan da yakındır. Şüphesiz ki Allah'ın kudreti her şeye yeter. Allah sizi annelerinizin karnından hiçbir şey bilmez olduğunuz halde çıkardı ve şükredesiniz diye size kulaklar, gözler ve kalpler verdi. Gökle yer arasında Allah'ın hükmüne boyun eğerek uçan kuşları görmezler mi? Onları havada tutan Allah'tan başkası değildir. İman eden bir topluluk için şüphesiz bunda deliller vardır. Allah, sizin için evlerinizi bir huzur ve sükun yeri yaptı. Hayvanların derilerinden gerek göç gününüzde, gerekse ikametiniz zamanında rahatça taşıyacağınız çadırlar ihsan etti. Onların günlerinden, yapağlarından ve kıllarından da bir müddet faydalanacağınız bir ev eşyası ve ticaret malı verdi. Allah yarattığı şeylerden sizin için gölgeler, dağlardan sizin için sığınaklar, sizi sıcak ve soğuktan koruyacak elbiseler, harbin şiddetinden sizi koruyacak zırhlar verdi. Tam bir teslimiyetle ona ibadet edesiniz diye, üzerinizdeki nimetini Allah böylece tamamlar. Yine de onlar yüz çevirecek olurlarsa, senin üzerine düşen ancak açıkça bildirmekten ibarettir.'' Onlar Allah'ın nimetini tanırlar. Sonra yine onu inkar ederler. Onların çoğu kafirlerdir. O gün her ümmetten peygamberleri birer şahit olarak göndeririz. Ondan sonra da kafirlerin ne özür beyan etmelerine izin verilir, ne de Rablerini razı edecek işler yapmaları için onlara fırsat tanınır. Zulmedenler cehennem azabını gördüklerinde, Artık onlar için azap hafifletilmez ve kendilerine mühlet de verilmez. Allah'a ortak koşanlar, şeriklerini gördükleri zaman ey Rabbimiz derler. Seni bırakıp da kendilerine dua ettiğimiz şeriklerimiz bunlardır. Şerikleri ise onların sözlerini reddedip siz yalancısınız derler. O gün onlar Allah'a teslim olurlar. Uydurdukları ilahlar ise kendilerini bırakıp kaybolmuştur. İnkar eden ve halkı Allah'ın yolundan alıkoyanlara, fesat çıkarıp durmaları yüzünden azap üstüne azap vereceğiz. O gün her ümmetin içinden kendileri hakkında bir şahit gönderir. Seni de bunlar üzerine şahit getiririz. Biz Kur'an'ı her şeyin apaçık bir beyanı, bir hidayet rehberi, bir rahmet ve Müslümanlar için bir müjde olarak sana indirdik. Allah adaleti, iyilik yapmayı ve iyi kullukta bulunmayı, akrabaya ikram etmeyi emreder. Fuhşiyatı, kötülüğü ve azgınlığı yasaklar. Allah, düşünüp ibret almanız için size böyle öğütler verir. Antlaşma yaptığınızda, Allah'ın ahdini yerine getirin. Allah'ı kendinize kefil tutarak pekiştirdikten sonra yeminlerinizi bozmayın. Şüphesiz ki Allah işlediklerinizi bilir. Sağlam eğirdiği ipliği tekrar bozan kadın gibi olmayın. Bir topluluk diğer bir topluluktan daha kuvvetlidir diye yeminlerinizi aranızda hile vasıtası yapıp zayıf tarafa zulmedersiniz. Halbuki Allah sizi bununla intihan ediyor. Kıyamet gününde ise aranızdaki ihtilafların gerçek yüzünü size gösterecektir. Eğer Allah dileseydi sizi tek bir ümmet yapardı. Fakat o dilediğini saptırır, dilediğini doğru yola iletir. Şüphesiz yaptıklarınızdan hesaba çekileceksiniz. Yeminlerinizi aranızda hile vasıtası yapmayın. Yoksa sağlam duran ayaklarınız sürçer. Halkı Allah yolundan alıkoyduğunuz için dünyada kötülüğü tadar, ahirette de büyük bir azaba uğrarsınız. Allah'a verdiğiniz sözü az bir paha ile değişmeyin. Eğer bilseniz Allah katındaki mükafat sizin için ne kadar hayırlıdır. Elinizdekiler tükenir, Allah katındaki ise bakidir. Muhakkak ki biz sabredenlerin mükafatını onların işledikleri hayırdan daha güzeliyle veririz. Erkek olsun kadın olsun mümin olarak güzel işler yapanlara dünyada temiz ve huzurlu bir hayat yaşatırız. Ahirette ise onları yaptıklarının daha güzeliyle mükafatlandıracağız. Kur'an'ı okuyacağın zaman kovulmuş şeytanın vesvesesinden Allah'a sığın. Şüphesiz ki O'nun iman edip de Rabbine tevekkül edenler üzerinde hiçbir kuvveti yoktur. O'nun gücü ancak O'nu dost edinenlere ve Allah'a ortak koşanlara yeter. Biz bir ayetin yerine başka bir ayeti getirdiğimiz zaman, ki Allah neyi indirdiğini hakkıyla bilir. Müşrikler sana uyduruyorsun derler. Halbuki onların çoğu bunun hikmetini bilmezler. De ki: O Kur'an'ı iman edenlere sebat vermek üzere ve Müslümanlar için bir hidayet ve müjde olarak Rabbinden hak ile Cebrail indirmiştir. Andolsun ki ona bu Kur'an'ı bir beşer öğretiyor dediklerini biz biliyoruz. Halbuki Kur'an'ı yakıştırdıkları kimselerin dili yabancıdır. Bu Kur'an'ın lisanıysa ap açık Arapçadır. Şüphesiz ki Allah'ın ayetlerine iman etmeyenleri Allah doğru yola iletmez. Onların hakkı pek acı bir azaptır. Allah'ın ayetlerine iman etmeyenlerdir ki yalan uydurup dururlar. Onlar yalancıların ta kendileridir. Kalbi imanla dolu olduğu halde inkâra zorlananlar müstesna, kim iman ettikten sonra tekrar kâfir olur ve gönül rızasıyla küfrü kabul ederse, öylelerinin üzerine Allah'tan bir gazap vardır. Onların hakkı pek büyük bir azaptır. Bu azabın sebebi, onların dünya hayatını ahirete tercih etmeleridir. Allah, kâfirler topluluğunu doğru yola eriştirmez. Onlar Allah'ın kalplerini, kulaklarını ve gözlerini mühürlediği kimselerdir. Onlar gafillerin ta kendileridir. Hiç şüphe yok ki, onlar ahirette hüsrana uğrayanların ta kendisidir. Şunu da bil ki, Rabbin eziyete uğratıldıktan sonra yurtlarından hicret eden ve sonra da cihat edip sabredenlerin yanındadır. Bunun ardından da Rabbin elbette onlar için çok bağışlayıcı, çok merhamet edicidir. O gün her nefis kendisini kurtarmak için uğraşır. Herkese de kendi yaptığı işin karşılığı tamamıyla verilir. Ve onlar haksızlığa uğratılmazlar. Allah, emniyet ve sükunet içinde bulunan bir beldeyi de misal olarak verdi ki, Rızkı her taraftan bollukla gelirdi. Sonra onlar Allah'ın nimetlerine karşı nankörlük ettiler. Allah da onlara işleyip durdukları yüzünden açlık ve korkuyu tattırdı. Bu belalarla onları her taraftan kuşattı. Andolsun ki onlara kendi içlerinden bir peygamber de gelmişti. Onlar ise peygamberlerini yalanladılar. Ve zulmeder oldukları halde azap onları yakalayıverdi. Artık Allah'ın size rızık olarak verdiklerinden helal ve temiz olarak yiyin. Allah'ın nimetlerine de şükredin eğer yalnız O'na ibadet ediyorsanız. O size ancak leşi, kanı, domuz etini ve Allah'tan başkası için kesilen hayvanların etini haram kılmıştır. Her kim çaresiz kalır da Kendisi gibi zorda kalmış birisinin hakkına tecavüz etmeden ve zaruret miktarını aşmadan bunlardan yemeye mecbur olursa, şüphesiz ki Allah çok bağışlayıcı, çok merhamet edicidir. Kendi dillerinizin yalan yere yakıştırmasıyla, şu helaldir, bu da haramdır demeyin. Yoksa Allah adına yalan uydurmuş olursunuz. Allah adına yalan uyduranlar ise, kurtuluşa ermezler. Öylelerinin elde ettikleri az bir menfaatten ibarettir. Ahirette de onların hakkı pek acı bir azaptır. Yahudilere de daha önce sana anlattığımız şeyleri haram kılmıştık. Bu cezayı vermekle onlara biz haksızlık etmedik. Fakat onlar isyanlarıyla kendi kendilerine zulmedip duruyorlardı. Şunu da bil ki senin Rabbin, bir cahillik edip günah işleyen, arkasından da tevbe ederek hallerini düzeltenler için, onların tevbelerinden sonra elbette çok bağışlayıcı, çok merhamet edicidir. Şüphesiz ki İbrahim, imanında sadık, her halinde doğruluğu muhafaza eden ve bütün batıl dinlerden yüzünü çevirip Allah'a yönelmiş, başlı başına bir ümmet idi. O hiçbir zaman müşriklerden olmadı. O Allah'ın nimetlerine şükreden bir kul idi. Allah da onu seçkin kıldı ve dosdoğru bir yola iletti. Biz ona dünyada güzellik verdik, ahirette ise o salihlerdendir. Sonra da sana Allah'ı bir tanıyan bir Müslüman olarak İbrahim'in dinine tabi ol diye vahyettik. Çünkü o, Allah'a ortak koşanlardan olmamıştı. Cumartesi tatili ancak o gün hakkında ihtilafa düşenlere farz kılınmıştı. Kıyamet gününde Rabbin hiç şüphesiz onların ihtilaf edip durdukları şey hakkında aralarında hüküm verecektir. İnsanları Rabbinin yoluna hikmetle ve güzel öğütlerle çağır ve onlarla olan mücadeleni en güzel şekilde yap. Şüphesiz ki Rabbin, O'nun yolundan sapanları en iyi bilendir. Doğru yolda olanları en iyi bilen de yine O'dur. Ceza verecekseniz, uğradığınız muamelenin misliyle ceza verin. Eğer sabrederseniz, elbette bu sabır sahipleri için daha da hayırlıdır. Sabret, senin sabrın da ancak Allah'ın yardımıyladır. Onlar için tasalanma, kurup durdukları tuzaklar yüzünden sıkıntıya düşme, şüphesiz ki Allah takvaya sarılanlarla iyilik yapan ve iyi kullukta bulunanlarla beraberdir.